Feyyaz Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, ne kadar hoşsak. Evet, ne kadar hoş olabilirse aslında TÜYAP'tasınız. Evet. Hatta siz de şimdilerde e, evet. oradaki sergiden sesleniyorsunuz bize. Biz de tam da zaten TÜYAP'taki bir meseleden bahsediyor olacağız. E, Gökhan Aslan'ın daha önce de Diyarbakır'da sergilenen işi çığlık... E, Kerin, yani Kürtçesi e, aslında hedef gösteriliyor ve sanatçı da hedef gösteriliyor bu vesileyle. E, bir saldırıya da maruz kaldılar. Karşı sanatta tabii sergileniyor evet. bu işi. E, siz bir anlatabilir misiniz bize? E, ilk ağızdan o saldırı nasıl olmuştu acaba? Şöyle oldu. Cumartesi günü fuarın açılış günüydü. Aynı zamanda hani montajların da artık devam etti. Son saatlerde gelişti biz arka tarafta aynı zamanda Beck'in standını yapıyordu bir de 6 7 Eylül servisi standını tamamlıyorduk o sırada onun performansı vardı standın içerisinde. Hı hı. E, performanslar ama bizim gerçek anlarda söyleyeyim bilgimiz yoktu. Yani ben işini asmakla sorumluydum. Onu evet demiştim, asmıştım. Hı hı. Tabii ki hani performansında e, durumu konuşulabilir, tartışılabilir ama yani esas e, performans gerçekleştikten sonra e, filmini e, YouTube'a koymuşlar. Orada esas itirazlar ve e, spekülasyonlar ve e, saldırılar başladı. Hı hı. E, oradaki çarşaflı kadınların işte İslamiyet temsil ettiğini, onların zincire vurulmuş olmasının e, aynı zamanda İslamiyete hakaret olduğunu e, baz alan söylemlerle saldırı başlattılar İslamiyete hakaret gerekten. Hı hı. Sonra ertesi gün pazar günü o medyada iş büyüdükten sonra Pazar günü bir grup geldi, işte sanatçıyı sordular, onunla yüzleşmek istediklerini söylediler. Sonra neden böyle bir şey izin verildiğini söylediler. Sonra ikinci bir grup geldi akşamüstü. Onlar slogan attılar bir gerekten başladılar İslam'a uzanan elleri işte affetmeyi falan diye bu sefer başka gerginlikler başladı karşı cevaplar gelmeye başladı ee, tepki de e, araya e, sivil polisler girdi yani birden refah içinleri bir e, tansiyon yükselmesi oldu dışarıda gruplaşmalar vardı ve o günden bu yana e, yapıapının önünde toma bekliyor Standın içerisinde hem özel güvenlik kuvvetleri yapın hem de e, e, Sivil polisler bekliyorlar Böyle bir gerginlik ortamı Yükseltüldü e, Ben hani işin kendisinden Çok evet kızda da benzer Bir tepki almış ama Hı -hı. Son, seçim döneminden sonraki Hala daha atlatılamayan Gerginliğin ve kutuplaşmanın, şiddetin yükseltilmesinin neden olduğu bir zemin olduğunu düşünüyorum. Bu zemin yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ee, konuşma imkanının, karşılıklı konuşabilme imkanının ortadan kaldırıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Ee, evet. Arzım olurken bir an önce böyle bir gerilim şeyinden çıkılan bir sanat ortamına dönüş yapalım. Evet. Ama böyle bu gerginlikler bugün de başka boyutlarda devam ediyor yine. Evet, aslında bugünden de bahsedelim e, birazcık. Bir yandan da söylediğiniz e, şeyde şu var galiba, yani toplumsal olarak herkes ve her şey çok gergin. Dolayısıyla bunun tüyaba ve evet. oradaki sergilere de yansımış olması gerçekten birebir ölçü galiba. Yaşanan şeylerin orada e, yüzleşmesi gibi de gözüküyor. E, Bugün neler oldu? Beks, çünkü Bugün şey da yine itirazlar olmuş. Orada da e, bellek üzerinden, hafıza üzerinden e, konuşmalar vardı. Yazılar vardı, metinler vardı. Yani zaten Bex'in kuruluş amaçlarını ve çalışma programlarını tanıtan paneller vardı. Onları şey yapmışlar. E, onlar içerisinde Ermeni e, soykılımı ile ilgili... E, şeyleri, cümlelere itiraz etmişler. Hani bunları kullanamazsınız diyerekten. <gülüyor> e, bu da şimdi, hani, tersi başka yönden gelen bir e, alternatif saldırı. Ama burada e, esas olan sorun e, sanatın bir hoşgörü alanı var. Sanat e, eleştirel bir dil kurmadan kendini var edemez. Sanat krişelendirilemez. Önceden e, şartlandırılamaz. Bu özgürlük alanına yönelik bir tehdit var. Ee, bu da bütün sanat camiasını ilgilendiren bir alan. Ee, burada konuşma, söz söyleme hakkımıza herhangi bir müdahale olmasına hiçbir kurumun hiçbir sanatçının e, izin vereceğini düşünmüyorum. Bunları e, daha anlaşılabilir ve konuşulabilir bir zeminde e, sürdürebilmeliyiz. Belki hep beraber bugün üzerimize düşen sorumluluk bu. Evet peki destek aldınız mı siz başka galerilerden başka sanatçılardan direkt yani böyle bir ortam oluşacak mı ya da bunlar sonrasında çünkü şuraya da gelmek lazım belki ee, karşı sanatın da bu ilk saldırısı değil yaşadığı ilk saldırı değil evet. daha doğrusu ee, sanat kültür sanatın da aslında galerilerin basılması meselesini hatırlıyoruz daha önce yine evet. TÜYAP'ta da benzer bir mesele yaşanmıştı bir dönemde. Erdoğan'ı eleştiren Kesinlikle. bir iş sebebiyle bir saldırı evet. yaşanmıştı. Ee, nasıl bir birleşme, nasıl bir e, en azından birlik görüyorsunuz siz ortada ve dediğim gibi destek aldınız mı? Ya da böyle bir ortamın oluşması gibi bir ihtimal var mı? Zaten biz de iki hafta önce Ankara'daki olaylarla ilgili evet. e, patlamayla ve e, saldırıyla ilgili... Sanatçılar olarak bir toplantı yapmıştık Ancagare'de ve Barış İçin Sanat diye bir grup oluşmuştu. Evet, Orada doğru. da çok kalabalık bir e, muhalefet oluşturma potansiyeli hemen görünürlük kazanmıştı. <Gülüyor> e, bu gerekten artık e, savunma e, çizgisi hattına dönüşen bir e, yapılanma olacak diye düşünüyorum. Çünkü <Gülüyor> insanların çekileceği bir şey kalmadı. Daha ilave edeceğim bir şey var. Lütfen. Esas Nezir diye bir arkadaşımız geldi. Bir nereye katılıyordu burada. Hı hı. Şu anda Silvan'da aynı zamanda öğretim görevlisi. Ee, Nezir Pazar günü sandı gezdi. Az önce konuştum onda. Ee, Pazar akşamı döndü ve Silvana döndü. Bugün e, sağlığından endişeliydim. Aradım, az önce konuştum Nezir. E, Silvan'dan zor çıktı ve şu anda Diyarbakır'a zor geldi. Çünkü diyor bütün çatıların üzerinde keskin nişancılar var hı hı. hiç hedef şey yapmadan ayırmadan ateş ediliyor evet. gerçekten tam süper hani savunma durumunda sürünerekten sanki askeri bir harekatın içerisinden kaçar gibi zor canımı kurtardım geldim diyor. Hı hı. Esas yani bu doğuda ve burada yakşanan e, sanatçının konumu açısından da bir başka şeye işaret ediyor. Bu farklılık da çok önemli. Buradaki insanlar hani sanat ortamının içerisinde bir takım tepkileri biz yaşarken yine de bunu çok algılama düzeyinden uzakız. Hı hı. Gerginlik esasında çok daha şiddetli. Hı hı. Onu da işaret etmek istedim. Ee, bu olayların tırmandırması durduracak bir Demokratik platform hareketine ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu da bütün sanatçılara, aydınlara düşen bir görev olacak herhalde. Belki buradan da bir, bir çeşit çağrı olsun. Barış için Sanat gelişiminin de ismini hatırlatmış olmuştuk bu vesileyle evet. zira. Ee, belki yeri geldi. Silvan'dan da bahsetmek lazım. 7 gündür sokağa çıkma yasağı sürüyor. Evet. Ee, ve en az 5 şey e, sivilin hayatını kaybettiği söyleniyor. Ee, böyle bir evet. güncelleme de burada şart. Çünkü şu anda e, Barış için sanat girişimine de bir dönmek isterim ama e, örneğin sizden bahsedelim yani karşı sanattan bahsedersek eğer e, yani hani sizin özelinizde aslında bunu sizler birebir yaşadığınız için size soruyorum ve bütün sanat camiasını da ilgilendiren bir e, soruna işaret etmek istiyorum. E, nasıl hissediyorsunuz sizler böyle e, tehditler ve e, böyle şeyler yaşadık, yaşadığınız zaman? Yani esasında tehditleri ben Hiçbir zaman kişisel almıyorum. Yani hı hı. E, kişisel e, gelen şeyler ya hani yaşama ilişkin endişeler e, böyle bir durum karşısında gerçekten anlamsız kalıyor. Hı hı. Yani e, insanların herkesin aynı duyguyu hissetmiş olması o korkunun ortak yaşanması esasında ürkütücü. Çünkü birdenbire hani gündelik hayatın içerisindeki bütün toplumsal refleksler değişmeye başlıyor. Bu bir şekilde manipüle edilen bir müdahale alanına dönüştü. Bunu artık e, çok e, soluk alır verir gibi canlı hissediyor insanlar. Bu da yaşamı gündelik hayatı e, yaşanılmaz hale getiriyor. E, esas hissettiğim bu. Yoksa hmm. hani kurumlara müfettiş saldırılar, belli e, söylemlere karşı oluşan siyasi tepkilerin şiddet boyutları bu coğrafyada hep gördüğümüz şeyler oldu. Yani e, bizim yaşadıklarımız dışında olay, hani, o hafızayı gündeme çağırma nedenimiz olan olayın kendisinin boyutları gerçekten çok ürkütücü bu tarihsel birikimin sonucu bence bütün bunlar ama ne yazık ki işte demokrasi adına bugün tam da bu sorunlarla yüzleşip aşacağımız bir başka bir insanlığa geçebileceğimiz bir toplumsala geçebileceğimiz dünyada tam tersine daha kötüye giden bir platformdayız esas kötü olan da bence bu Evet. Ama yani sanat bu konuda büyük reflekslere sahip 70'li yıllarda daha örgütlü ve daha hı hı. E, sağlıklı ve çözüm üretebilecek tavırlar geliştirebilmişti sanatçılar Yine e, bu tür örgütlenenlerle yapılanmalarla daha organize bir sesi büyütme e, imkanı olduğuna inanıyorum Tam da böyle belki de. Ee, peki bir, bir başka pratik e, soru sormak istiyorum aslında şimdi. E, bu saldırılar sonrasında e, herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Yani Tomay'la yaşamayı şu anda örneğin fuarın Tomay'la devam ediyor olmasını da bir kenara bırakalım. E, suç duyurusunda bulunuldu mu ve e, bir sonuç alındı mı o suç duyurularından? E Yapıldı. E, da bir hukuk şeyi var, öyle bir yapısı var. E, oradaki e, avukat arkadaşlar. Çığlık için de, mi yapıldı yoksa Çavun, hani öncekiler yok, bütün, için mi? Hani şu anda tiyapdayken anlayışken. Ha ha. Yani, bir e, şey oldu, söyleme oldu. E, bomba e, canlı bomba ihbarları gibi dolanıyor dediler. Canlı bomba meselesini gündemde tutaraktan böyle bir önlem aldıklarını <gülüyor> gerekçe gösterdiler. <gülüyor> Şu anda standın içerisinde 6-7 tane sivil polis var. Biraz daha sakin bugün. Ama önceki gün 20 tane, 20'den fazla görevli vardı. Bu şartlar altında evet. insanlar da, izleyiciler de aynı gerginliği hissediyorlar, soruyorlar. Hani bu şartlar altında gündelik hayatın devam etmesinin başka imkansızlığını gösteren şeyler bunlar. Hı hı. Ama bu konuda TÜYAP gerçekten şey geliştirdi. Refleks. Hem belediyeler bazında hem onların çünkü konum da ilgilendiriyor. Çekmece Belediyesi'nin işte zabıta kuvvetlerini de hem de emniyet teşkilatı üzerinden hem soruşma, soruma başladı hem şey başladı. Yani iki tarafın tabii devam ediyor. Evet. Ee, herhalde bunun sonucunu bir iki gün içerisinde daha farklı algılayacağız diye evet. düşünüyorum. Anlaşılan o ki aslında hani bütün bu tehdit aslında bir taraftan da belki şöyle düşünülebilir. Bütün bu kalabalık alanlara dair. Çünkü hani canlı bomba meselesinin söylenmesi örneğin tek başına karşı sanat için değildir diye tahmin ediyorum bir taraftan bunu. Evet. Ee, yani kalabalık yerlere dair bir algıyla ve böyle bir sıkıntıyla ilgili yani aslında bir taraftan travmalarımızı hala toparlayamadığımızı düşünüyorum ben kendi adıma e, toplumsal travmaların meselesi yani. E, şöyle Selim, sanatçılar olaraktan gerçekten e, örgütlü davranmaya ihtiyaç bulduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Evet. Ama ne yazık ki 12 Eylül'den sonraki bütün hak ve özgürlüklerin e, lağvedilmesiyle yaşanan sendromlar hala da devam ediyor ve bu Coğrafya'da böyle bir şeyin imkânlığını ortadan kaldırdı. Sanatçı arkadaşlarının dayanışması zayıf küçük gruplar halinde. Onun içinde hem sosyal haklarına yönelik hem de temel özgürlüklerine yönelik sanat üzerinden özgürlüklerine yönelik bir takım kazanımları hayata geçiremiyorlar. Halbuki hem gezi olaylarında gördüğümüz hem de sonrasında yaşadığımız hani sanatın kendi üzerinden ürettiği cille çok şeyin yapılabileceği ve etkili olabileceğini biliyoruz. Hı hı. Hani bütün çabamız sanatçı arkadaşlarla böyle bir ağı büyütmek. Evet. Ayrıca yaşadığımız bir şey hem fotoğraf sanatçıları açısından, fotoğrafçı arkadaşlar açısından. Ankara'daki olayın depresyonu da bunun üzerine çok moral bozucu bir şekilde geldi. Çok teşekkür ederim Feyyaz Bey katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Arkadaşlara selamlar, kolay gelsin. Çok sağ olun, geçmiş olsun.